ya da fakih kimdir sözü ile hadis-i şerifler var. Burada e, fıkıh e, bir anlayış meselesidir. fıkı sağlam olan insan dini anlayışı da sağlamdır. Fıkıh nedir diye İmam-ı Azam rahmetullahi sorduklarında o da öyle buyurmuştu Marifet-ül nefsi ma ve ma bir insanın lehine ve aleyhine, yararına ve zararına olan şeyin farkına varmak, bunu anlayabilmesi fıkıhtır. Sözlük manası bu. Fıkıhtan lingüistik manası anlamamız gereken bu. Ee, ne demiş? Kişinin hak ve sorumluluklarını bilmesi. Tabi bu hak ve sorumluluklar derken, bunun aslında öbür manası. Biraz açı açmak lazım. Biraz daha kapalı oldu. Yani zararına ve yararına olan şeyi bilmek hukuktaki karşılığı neyse bu benim işte hukukta benim yararıma ait Şimdi hak ve hukuk iki manaya bir bana dönük subjektif yararları ve zararlarıdır İkincisi muhatabıma bir de üçüncüsü ne ben ne sen varsın sadece hukukun kendisi hukukun kendisi e, itibarıyla bana yönelik efendim benim hududumu çizen, benim hakkımı gösteren tarafları vardır. İşte o açıdan fıkıh kendisi budur. Ama fıkıhı anlayan, fıkıhı kullanan, fıkıhı yararımıza, insanların yararına kullanan bu manada ise fakih diyoruz. Buna ne diyoruz? Fakih kişi. İnsanların yararına ve zararına olan şeyleri doğru değerlendirme melekesine sahip insan manasında. Onun için her fıkıh okuyan, anlatan insan fakih değildir. Onun usul ve adabının kurallarını, neden ve niçinleri çok iyi kavramadıkça fakih sayılmaz. Ee, bir insanda fıkıh kabiliyeti gelişmiş ise bilin ki Allah ona bir sevgi vermiştir. Ne demek istiyor? Yani geçik fakihlik e, o meslekle ilgili bir sevgi oluşmadan sonra olur. Sevgi oluşmadan olmaz. E, el yordamıyla işte yaptığı işte memnun olmayarak bir hukuk adamına hukukçu dense de pek hukukçu sayılmaz. İslam hukukuyla ilgili uğraşırken yani bayağı bir bayağı bir yıllar gerekiyor ve onunla aşinaşır olurken gündelik hayatta da uygulayıp onunla bir huzur bir sevgi muhabbet o ilimle ilgili onun uygulaması ile ilgili kendini vermiş olmak çoğu insanlar var bazı ilimle anılırlar yani o ilim de denildiği zaman o kişi anılır böyle bir şey bir ilişki istiyor yani fıkıh bu açıdan mücessem hali insanın o fıkıhla ilgili bir hatırlatma gösteriyor bize bu açıdan fakih bence e, bu devirde çok lazım olan bir meslektir. Bunun için çok okul okumak elbette lazım. Çok bilgi edinmek elbette lazım. Ama bunu en iyisi içinde dışında hayatında uygulamak lazım. Uyguladığın zaman nedenleri daha iyi kavruyorsun, daha iyi anlıyorsun. E, az önce kalben kardeşimiz de söyledi. İnsan sevgisi dinin temelidir. Ancak hepsi değildir. Ama her yerde var ama dini temel. Allah insanı sevdiği ve yarattı. Yaratmış olduğu insanı da en mükemmel yarattı ve onu tenkit ederken, kafiri bile tenkit ederken dengeli. Sadece onun küfrüyle ilgili tenkit yap. Yoksa onun sanatıyla ilgili, Allah'ın sanatı olan eli, yüzü, vücuduyla ilgili ve ona verdiği ahlakla ilgili ona verdiği güzelliklerle ilgili tenkit yapar alaya alırsan Allah ile alay etmiş olursun çünkü o onun sanatıdır kafir de olsa o onun sanatıdır, o sadece nankörlük yaptığı için kendi yaratanı bilmediği için efendim kafirdir ama asla onun bu sebeple alay edilmesini gerektiren bir sebep değildir o Allah'ın eşsiz yaratıldığı bir varlıktır. Bu manada yani üstün manasında, halife manasında diye anlayalım. Eşsiz derken haşa bu tabiri giri tırnak için alayım. Sorgulanabilir bir tabir oldu. Efendim e, fıkıh, fıkıh anlayışımızın öncelikle anlama kabiliyetiyle ilgili. Tabii ki çoğu arkadaşlar beslenmeye doğru yapmıyorlar. İyi uyumuyorlar. Ondan sonra neden benim fıkıh anlayışım yok, neden benim zararıma ve yararıma olanları ayırt edemiyorum falan pişman oluyorum, yapıyorum sonra geri, pişman oluyorum falan. O zaman beslenme de giriyor ortaya. Sağlıklı beslenme, sağlıklı ortam, sağlıklı insanlar, doğru düşünen insanlar, fakir insanlar, çevrende olursa o zaman sen de o fıkıhın değerini anlarsın ve onu geliştirirsin. Ama çevrende o insanlar yoksa, sağlıklı beslenmiyorsan, uykunu iyi umuyorsan efendim vücunda mineraller eksikse elbette sen de fakih olamıyorsun. Düşüncenin zayıf kalıyor. Çünkü onun için enerji lazım. Vücunda o enerji yok. O zaman da doğru beslenmek lazım. Bununla da ilgili. Samimi olmak lazım. Çevre ona göre çevre edineceksin. Her tarafta ah buyur, kişi beraber oturduk. Hepsi de açık saçık, dinsiz, imansız. Sözüm yine tartışılabilir bu cümle ama kastettiğim şudur. Yani dinde yüzü yok adamlar. Sana böyle yukarıdan bakıyor. Ve dinli emirlerini sen söyle ama ben bildiğimi okurum. İşte nostalji olsun da anlat dinleyelim bakalım falan. Ama kendisi dinin hiçbir tarafına uymuyor. Söylediğin şeylerde bir sohbetini yapmak istiyor. Ben niye yapayım senden ki yani? Eğer sen gerçekten dinin saygılıysa önce sen de yapman lazım. Bu söz sana da bana da. Bunu demiyoruz. Ondan sonra böyle ortamlarda din satıyoruz, din atıyoruz, din söylüyoruz, din konuşuyoruz. El yani şimdi konuşmayalım. Elbette konuşalım. Ama gün be gün ilerlememiz lazım. Kendimizi çeki düzen vermemiz lazım. Gün be gün eğer ben bunu söylüyorsan eğer ben buna inanıyorsun, ben düzelmem lazım. Efendim tevbe üzerine alıyoruz, alıyoruz. alıyoruz. Ondan sürekli tevbede kalıyoruz. Hiç ikili, ikinci sınıfa geçmiyoruz. Üçüncü sınıfa geçmiyoruz. Hep tevbe, tevbe, tevbe, tevbe. tevbe. Cık, olmaz ya mübarek, başka yok mu? İnabe var, tebettül var, ihsar var, ihsan var, efendim, itisam var. Daha imanın bir sürü mertebeleri var. Bir de o sınıfa geçsene. Yok, tevbeyi kullanıyoruz, sevgiyi kullanıyoruz. Bitirdik, tevbi diye bir şey kalmadı. Yer sevgi diye bir şey kalmadı. dünyevi sonra dünyevileşmeye... Allah rızası için sevgisini öyle kullandık ki, yeryüzünde artık sevdiği bir şey kalmadı. Hepsi dünyevileşti. O zaman da tabii kimse inanmıyor. Tabii. Sevgiyi destekleyecek. Seviyorsan dediğini yaparsın. Allah'ı seviyorsan Allah'ın dediğini yaparsın. Peygamberi seviyorsan onun yolunda gidersin. Onun dediklerini yaparsın. Ondan sonra gelişir. Ondan sonra olgunlaşır. Kendine güven olur. Nasıl güven olur? Sevdiğine dair. Ha Demek ki ben sözümün eri oldum. Sevdiğimi söyledim. Sevdiğim Allah'ı, sevdiğim peygamberin de dediğini yapmaya başladım. Ondan sonra da e, bunu yaptıkça da o, o destekler sana enerji olarak geri dönecek. Daha kaliteli sevmeye başacağız. Daha çerçeveli, daha güzel, daha olgun, daha kuvvetli sevgiyle Allah'a, Allah'ın Allah'a bağlanmaya başacağız. Yok, amelalizm yok. Ya. İşte onlar başka türlemek için bir iki bahane. Şu falan da böyle oldu da böyle oldu. Bak en iyisi yol sevgidir falan. Hayır. Bazı arkadaşlar tarikatları böyle severler. Sadece bir yerde onları hapşat. Yani onların ıı, gerçek manada din ile yüzleşmesi söz konusu değil. O, o açının ıı, tarikatları seviyor. sev. Sev tamamı sen adam olamazsın sürekli. Sevgide sınıfta kalırsın. Onun için her diyor. Yani ilerlemeye gayret göstermek lazım. İlerlemeye. İlerle. Her gün bir şey, her gün bir şey. Yaşa, yaşa. Önce namazları başlasın. Sonra e, zinadan elitikçe verirsin. Sonra yalandan uzaklaşılsın. Sonra Allah'ın 54 farzında var. Onları yaşarsın. Önce 32 farzla başla. Sonra 54 farzı yaşarsın. Sonra diğer İslam'ın bütün emirlerini yavaş yavaş yavaş yavaş. Abdülkadir Yansıtları ne diyor? Tevbede de e, derece lazım diyor. Yani tevbe ederken böyle tedrici tedrici tevbe edebilirsin diyor. Önce birini bırakın, ertesi gün öbürünü bırakın, öbürsünü kötü arkadaşlara da bırakman lazım. Kötülüğü eğer sen bırakamıyorsun, o da bırakamıyorsun, o zaman arkadaşı Ben bir kötülüğü, bu kötülüğü bırakan arkadaşı yanına gideyim, sen de bu kötülüğü bir bırakan başka bir arkadaş bul. İkimizin birbirimize zararı var. O zaman ikimizi de düzeltecek bir doktora gideceğiz, bir arkadaşa gideceğiz. E bunu Allah rızası için böyle yapacağız. Yok olmaz ikimiz de illa kalacağız birbirimizden ayrılamayız ya o senin ayağını çiğ kötüle, pisle, sen de onu onu zaman niye ne anlamı var ki ya ikiniz de birlikte düzeceksiniz. eee artık politik